151, numaralı konu, Urf bin Mesud ile Hazreti Peygamber'in konuşması, evet, Urf bin Mesud'i kavim, Kureyş, siz atam değil misiniz, dedi, Kureyşliler evet, biz atayız, dediler, ve ben sizin çocuğunuz değil miyim, diye sorunca da evet, bizim çocuğumuzsun, dediler, ve öyleyse size hainlik yapacağımı zanneder misiniz, beni böyle bir şeyle itham eder misiniz, diye sordu, onlar hayır, deyince de biliyorsunuz ki ben, Ukkaz zehlini size yardımcı olarak çağırdım, fakat onlar gelmedi için aile efradımla, çoluk çocuğumla ve bana itaat edenlerle birlikte ben gelmedim mi, dedi, Kureyş buna da evet, dedi, bunun üzerine Ur ve bu kişi, Hazreti Peygamber, size doğru bir yol göstermiştir, o yolu kabul ediniz ve bana izin veriniz de ben de bu kişiye gideyim, dedi, Kureyş gidebilirsin, dediler, Urf, Hazreti Peygamber'e geldi ve onunla konuştu, Hazreti Peygamber, bu deyle söylediklerinin aynını ona da söyledi, Urf, Hazreti Peygamber'i dinledikten sonra şöyle dedi, Muhammed bana söyleyebilir misin, eğer kaminin işini bitirir yani köklerini kazırsan, acaba Araplar arasında senden evvel aile efradını ortadan kaldıran var mıdır? Eğer böyle bir şey yoksa, andolsun ki ben etrafında yüzler görmüyorum. Sahabelere hakaret etmek istiyor. Ben burada karma karışık kişiler görüyorum. Onlar her an kaçacak ve seni yalnız bırakacak gibi görünüyorlar. Urvenin bu sözlerini dinleyen Hazreti Ebu Bekir'i sıddık ona. Latın tenasül uzvunu em. Biz mi Rasul? Allah'ı bırakıp kaçacağız, dedi, ve bu kimdir, deyince kendisine onun Ebu Bekir olduğu söylendi, bunun üzerine nörf şöyle dedi, nefsimi elinde tutana yemin ederim ki eğer daha önce bana bir iyiliğin olmamış olsaydı şimdi sana cevap verirdim, dedi, Urf, Hazreti Peygamberle konuşuyordu ve Hazreti Peygamber her konuştukça o, Hazreti Peygamberin sakalını tutmak istiyordu, Mu'ir bin Şub de Hazreti Peygamberin tam başı ucunda elinde kılıcı, başında miferi olduğu halde duruyordu, o, elini Hz. Peygamber'in mübarek sakalına her uzattıkça kılıcının sırtıyla Urven'in eline vuruyor ve ona elini Resulullah'ın mübarek sakalından uzak tut diyordu. Araplar konuşma sırasında normal olarak karşılarındaki muhataplarının yüzlerini tutarlardı. Bu bir adet idi. Urf başını kaldırarak bu kimdir ki ellerime vuruyor diye sordu. Bu senin yeğenin Mu'ir bin Şubedir dediler. Bunun üzerine Urf şöyle dedi. Ey hilebaz, senin hileni ben ortadan kaldırmadım mı? Mu'ir bin Şub cahiliyet döneminin de bir grupla arkadaşlık yapmış ve onları öldürerek mallarını almıştı, sonra da Hazreti Peygamber'e gelerek Müslüman olmuştu, Hazreti Peygamber de o zaman, İslam'ını kabul ederiz ama mala gelince onun benimle bir ilgisi yoktur, buyurmuştu, Urf durmadan göz ucuyla Hazreti Peygamber'in sahabelerine bakıyordu, çünkü Hazreti Peygamber'in mübarek ağzından sıçrayan her bir şey mutlaka o sahabelerden birisinin eline düşer ve o sahabe de o sıçrayan şeyleri teberrüken yüzüne ve derisine sürerdi, Hazreti Peygamber onlara ne emretse hemen onu yerine getirirlerdi. Abdest aldığı zaman onun abdest suyunu getirmek hususunda neredeyse savaşacaklardı. Konuştukları zaman seslerini Hazreti Peygamberinkinden alçak tutarlardı. Hz. Peygamber'i tazim için ona dikkatli bir şekilde bakmazlardı. Böylece Urf, Hz. Peygamber'in yanından ayrılarak arkadaşlarına gitti ve onlara şöyle dedi, Ey kavim, andolsun ki ben krallara, Kayser'e, Kisra'ya, Necaşi'ye gittim ve andolsun ki hiçbirisi adamlarından, Muhammed'in ashabından gördüğü tazimi görmemektedir. Andolsun ki Muhammed'in ağzından bir tükürük çıksa mutlaka onların birisinin eline düşer, onlar da onu ellerine ve yüzlerine sürüyorlar. Muhammed onlara bir emirde bulunsa derhal onu yerine getiriyorlar, abdest aldığı zaman abdest suyunu getirmek için neredeyse birbirleriyle savaşacaklar, konuştuğu zaman onun katında seslerini alçaltıyorlar, tazim maksadıyla ona dikkatli bir şekilde de bakmıyorlar, Muhammed size doğru bir plan sunmaktadır, onu kabul ediniz.